Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala Ali Muhammed Rabbi şahri sadri ve yasirli emri ve ahlul uktatan min nisani yafkahu kavli Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Arkadaşlar İmam Zahabi Rahimahullah Kebair içerisinde yani büyük günahlar içerisinde zikrettiği günahlardan bir diğeri de yusluktur. Af ah buyurun de yusluk. Nur suresi üçüncü ayette Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor: Zina eden erkek ancak zina eden veya putperes bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zina eden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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu deyyus olarak ifade ediyor ve böyle bir kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor. Bu üç grup içerisinde saymakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha birçok şey söylenebilir. Yani bugün moda adı altında, bugün batıllaşmak adı altında efendim söylüyorlar. Ee,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 Kadın elbisesi giyen erkeklere ve erkek elbisesi giyen kadınlara lanet etti. Yine Allah Resulü Satt Vesselam şöyle buyuruyor: Cehennem elinden iki sınıf insan vardır ki henüz onları görmedim. Eğer hatırlarsanız bu hadis, bu hadisi biz Kıyamet Alametleri dersimizde de.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 Onlarla insanlara vururlar. Diğeri ise giyinmiş ama çıplak, eğrilmiş ve eğriltiden, eğrilmiş ve eğrilten bir takım kadınlardır. Hatırlarsanız, kesiyetun ariyat dediğimiz giyinik çıplaklar. Allahu celle celalühü bunlar için kesiyetun ariyat diyor. Giyinik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 ee, gösterişli e, ki bunun için modalar modalar, defileler e, yapılıyor efendim e, başlarını deve örgücü gibi topluyorlar saçlarını böyle tepeye ancak Allah Resulü ve Selam onlar için e, başları eğri deve örgüçleri gibidir bunlar cennete giremeyecek onun kokusunu dahi duyamayacaklardır halbuki cennetin kokusu şu kadar ve şu kadar mesafeden duyulacaktır yani Allah Aleyhisselatü Vesselam demek istiyor ki yani yani cennetin kokusu öyle uzak mesafelerden duyulacağı halde bunlar o kokudan bile mahrum edilecektir. Tesettürün kendisi ziyneti örtmek içinken nasıl olur da tesettürün kendisi ziynete çevrilir? Tesettürün kendisi nasıl zinet olur? Tesettürün kendisi sadece teni örtmek değildir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 Ey nerede? Yani yabancı erkeklerin yanında. Evet, hatta bununla ilgili birinin <gülüyor> bir sözü var diyor ki, başörtüsü saç örtüsü değildir diyor. Başörtüsü saç örtüsü değildir diyor sanki saçın üstünde taşınan bir bezmiş gibi bu değildir ve bu anlamda da kardeş de hatırlatmış tabi e, kadının alacalı bulacalı hatta renginden bile dikkat etmesi gerekir renginden bile sakınması gerekir dikkat çekecek renkler giymemesi gerekir Allah Resulü ve Vesselam diyor ki e, İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlardı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 haber verdiği az önce yüce Rabbimizin haber verdiği ayetleri okuduk. Siz büyüklerden sakınırsanız biz sizin küçük günahlarınızı e, örteriz. İnşallah. Ona da şöyle diyoruz. Ona da şöyle diyoruz. Yani hani bazı alimler diyorlar ki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 hakkını verebiliyorsak ve bir hataya bir günaha e, hevesli ve istekli değilsek ama bir şekilde beşer olma hasebiyle buna da düştüysek hemen bundan döne, dönebiliyorsak ve günahta ısrarcı olamıyorsak en önemlisi bu Yüce Rabbimizin merhametinin bizlere daha yakın olacağını ben kardeşlerime müjdeleyebilirim e, ben burada dersi noktalıyorum ee, i̇nşallah yani ben fırsat buldukça bu büyük, büyük günahları burada paylaşmaya devam edeceğim. Ve hâzi ve a'lem ve sallallahu ala nebîne Muhammedin ve alâ Muhammed. Sübhâneke allâhumma bi hamdik. Eşhedü en la ilâhe illa ent. Estağfirüke ve etûbu ileyk.